Araba Bebek Cetvel Çanta Deniz Elma Fındık Göz, halı, ıspanak, inek, jeton, köpek, limon, Merdiven, nar, otobüs, ördek, portakal, radyo, saat şemsiye tavuk uçak üzüm vagon yıldız Zürafa.